Sevgili izleyenlerimiz kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Efendim İzmir'den Yılmaz selamun aleyküm. Öncelikle rızıkla alakalı iki dükkan yan yana İkisinde, ikisinin de kalitesi aynı ikisi de güler yüzlü yalnız. Sorun biri iş yaparken diğeri yapmıyor. İkisinin arasında rızık olarak neden uçuk farkı var hikmeti nedir? Her işte mutlaka Allah'ın bir hikmeti vardır, bir muradi vardır. Allah ayet kerime de öyle buyuruyordu. Allah dilediğine, dilediği kimse için rızkı genişletir. Dilediğine daraltır. Dilediğine kısar, takdir eder. Yani bir sınıra, bir miktara bağlar. Dilediğine hesapsız rızık verir. Eğer Allah biri için rızkı daraltmışsa, kısmışsa, o ne yaparsa yapsın, rızık ondan fazla gelmez. Ama Allah açmışsa, genişlemişse durum değişir. Her iki halde de bir imtihan vardır. Birine rızkı açmış, imtihana tabi tutuyor. Birine daraltmış, imtihana tatıyor, tabi tutuyor. Buna beraber, bu her zaman aynı olmaz. Allah sonra onu değiştirir. Evet değiştirince yani rızkı daralmış olan Allah rızkı genişletince değiştirdi. Rızkı geniş olan içinde aynı şekilde darlatınca gene durum imtihan değişmiş oldu. Allah hem varlıkla dener hem yoklukla dener hem sahatla dener hem hastalıkla dener. Her halukarda insanların yermesiyle imtihana tabi tutar dener, övmesiyle imtihana tabi tutar ödener. Hayati bir imtihan olarak anladığımızda doğru anlamış oluruz. O imtihan karşısında ne yapmamız gerektiğini de evet bilmiş, gereğini yerine getirme imkanımız olmuş olur. Yoksa <gülüyor> sadece zahire bakıp ikisi aynı halidir, halleri, aklakları aynıdır. Yerleri birbirine bitişik aynıdır. Neden böyle? İşte, İmtihan bu. Allah imtihana tabi tutunca kul ne yaparsa yapsın, imtihanın gereği neyse onu yaşar. Orada imtihanı kazanmaya çalışması gerekir. Bunu böyle anlamak gerekir. Her zaman bu böyledir. Her anda Allah kulünü imtihana tabi tutar, kazansın diye. Kazanma imkanı verir. Genişletse de bu böyledir daralsa da bu böyledir. Her iki halde de kazanma imkanı vardır. Genişletmişse evet kazandığıyla ne yapar? Hayır yapar, infak eder, sadaka verir, ikram eder, yardım eder, kazanır. Daraltmışsa sabreder, kazanır. Tevekkül eder, Rabbine tevekkül eder, itiraz etmez. Rabbinin kendisine muamelesini sever, öyle kazanır. Evet. Efendim, bir selamünaleyküm Aleyküm efendim. Ben nereye dönsem, nereye baksam Efendimi görüyorum. Her an onunlayım. Bendeki bu hali anlatabilir misiniz? Tabi olmuş muyum? Allah razı olsun efendim. Evet. Tabi olmak zaten böyledir. Gönül beraber olunca. <gülüyor> ne yana dönersek, dönelim onunla beraber oluyoruz. Onunla bir oluyoruz daha doğrusu gönüllerimiz bir olur. Asıl beraberlik de gönül beraberliğidir. Zahiri beraberlik değil, gönül beraberliği. Bu gönül beraberliğini bize kazandıran muhabbettir. Allah'a olan muhabbetimizdir. Allah için olan muhabbetimizdir ki bu muhabbet Allah'a gider. Dolayısıyla bir de o beraberlik bize nefsimizden, Kurtulmayı kazandırır. Yani ben yokum, var demek aslında bunun içindir. Nefisten kurtulmak içindir. En kestirme yoldan nefisten kurtulmak içindir. Bütün sahabe böyle yapmış mıydı? Böyle yapmış ve böyle kazanmıştır. Her biri Resulullah Efendimiz'e tabi olmuştur. Tabi olmak zaten böyledir. Adım adım onu izlemek demektir. Onu sevdiği gibi, yaptığı gibi yapmak, yapmaya çalışmak demektir. Gönlü onunla beraber olması demektir. Evet, böyle olunca tabi olmuş olur. Bu hali ne kadar yaşarsa o kadar tabi olmuş, o kadar beraber olmuş, o kadar kendi nefsinden kurtulup ben yokum, müşidim var demiş olur ki, evet sonuç itibariyle ben yokum, Resulullah Efendimiz var demiştir. Sonuç itibariyle ben yokum. Evet, Allah'ın bir kuli vardır. Varlık iddia etmeyen bir kul. Allah ile varlıkta duran, Allah ile diri olan bir kuldur o. Efendim Samsun'dan Ahmet Bey, daha önce Hristiyan'dım, sonra evlendi Müslüman oldum, tövbe ettim, şu anda İslam'ın şartlarını yerine getirmeye de çalışıyorum, benim tövbem kabul olmuş mudur? Tövbeleri kabul eden Allah'tır. Bir kul iman eder, Allah'a döner, tövbe eder, Allah onu kabul etmez mi? Allah tevvabdır, Allah rahimdir. evet. Allah geçmişi siler. Geçmişi günahlarını sevaba çevirir. Bir kul Allah'a dönünce, iman edince Allah'a dönünce Allah onun günahlarını sevaba çevirir. Çünkü sirat-i müstakime girmiş ve yürüyor. Evet. Tevbesini kabul etmekle beraber bir de günahlarını sevaba çevirir ki kul Allah'a yürüme gücünü kendinde bulsun. Sevap demek, evet. Nur demektir. Güç demektir. Kuvvet demektir. Evet. Manevi elbise demektir. Evet. O elbiseyle, manevi elbiseyle Allah yolunda yürümek demektir. Yürüme gücü, kuvveti demektir aynı zamanda. Allah hem tövbesini kabul etmiş hem imanını kabul etmiştir. Böyle bir, herkes kendi gönlünden bunu anlar. Tek evet. kelimeyle mübarek olsun. Diyoruz. Efendim bir izleyicimiz Hocam ben kendi içimde çelişkiye düşüyorum Düştüğüm kısım ise Bugünün Müslüman topluluğunun yaptığı hatalar Ve yanlışlar Benim gözümde Müslüman olan bir kimsenin Bilinçli bir şekilde yanlış Yapmaması insan bence kendinden değil dininden de Sorumlu olması gerekir Sizden dinlemek istiyorum hocam Din demek hayat demektir. İnsan ya kendini Allah'ın kulu olarak kabul eder, kendinden sorumlu olur, kulluğundan sorumlu olur ya da kabul etmez. Kendini Allah'a ait, Allah ile beraber, Allah'ın kendisi üzerinde muradi olan bir kul olarak kabul etmez. Evet, kendi kendine bir şeyler hayal eder, vehm Müminler şöyledir, şöyle olmalıdır demek doğru değildir. Bizim kendimize bakmamız gerekir. Ben öyle miyim, değil miyim? Evet, müminler öyle yapar. Yapmışsa onlar yanlış yapmış. Ama biz onların yanlışından sorumlu değiliz. Biz kendimizden sorumluyuz. Kendimize bakıp biz yanlış yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz? Eksik yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz? Eksik yapmayan, yanlış yapmayan hiç kimse yoktur. Hiç kimse melek değildir. Evet bize düşen kendi eksikimize bakmaktır, kendi yanlışımıza bakmaktır. Eksiklerimizi tamamlamaya çalışırken bir de doğru yapmaya çalışmaktır. Başkasını hesaba çekmek doğru değildir. Evet şu anda öyle olabilir, öyle görünebilir ama hiç kimsenin kalbini açıp bakamıyoruz. Ne yapıyor, nasıl yapıyor, ne kadar çaba gayret sarf ediyor onu biz bilemiyoruz, onu Allah bilir. Bir konuda bakıyorsun ki açığı vardır, eksiği vardır, yanlışı vardır. Başka bir konuda bizim eksikimizin olduğu bir konuda o bizden daha güzel yapıyor. Onun için hesaba çekmek bizim işimiz değil. Hesaba çekmek Allah'a aittir. Bize düşen kendimizi hesaba çekmektir. Güzel yapmaya, doğru yapmaya, Allah'a karşı sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıp Allah'ın muradı üzerimizde gerçekleşsin diye gerekeni yapmaya çalışmaktır. Kimseyi hesaba çekmeden. İle de şu şöyle olmalıdır, bu böyle olmalıdır demeden. Hayat bir imtihan. Allah herkesi evet, imtihana tabi tutuyor. Kul olsun diye. Allah'a kendisini abdolsun diye yapıyor onu. Kendisine halife olsun, yakın olsun, dost olsun diye. Bazen imtihanı kazanır, bazen imtihanı kaybediyoruz. Bazen o kazanma imkanını değerlendirir, bazen Evet, değerlendiremiyoruz. Bu herkes için böyledir. Bize düşen birbirimize rahmet nazarıyla, muhabbet nazarıyla nazar etmektir. Eksiklere bakıp oraya takılmamaktır. Güzellikleri görmektir. Yani bize düşen gülü görmektir. Dikeni değil. Gülü görenin gönlü gül bahçesi olur. Dikeni görenin gönlü dikenlik olur. Buna dikkat etmek gerekir. Evet, bize düşen sadece güzel yapmaktır, doğru yapmaktır. Rahmet olmaktır. Hidayet olmaktır, aşk olmaktır, muhabbet olmaktır. Hem kendimize hem insanlara, insanlığa. Evet. Efendim bizlecimiz, hocam selamünaleyküm. Çok vesesem var. Çok bunalıyorum. Kötü şeyler olacakmış gibi hissediyorum. Bir de devamlı ölecekmişim gibi bekliyorum. Ölüm kafamdan hiç çıkmıyor. Bu neye işaret? Bir de namaz kılmak istiyorum. Çok günahlarım var. Ondan dolayı mıdır? Ne yapayım? İyi akşamlar. Allah'a emanet olun demişler. Allah razı olsun. Eğer böyle vesvese geliyorsa bilelim ki sözse şeytandandır. Böyle her an ölecekmişim gibi. Bu başka bir rahatsızlık. Ama mutlaka Hangi rahatsızlık olursa olsun onda bir hayır vardır. Bütün mesele hayrı görmektir, görebilmektir. Hayrı görüp gerekeni yapmaktır. O hayrı kazanmaktır. Eğer her an böyle ölecekmiş gibi bir ölüm korkusu, endişesi varsa evet nasıl değerlendirmesi gerekir? Her an huzura gidebilirim. Huzura gitmeye hazır mıyım değil miyim? Allah bunu tattırdıysa, yaşattıysa bu bir rahmet. Her kula bundan tattırır. Hayatının bir bölümünde bu hali tattırır ona. Hazırlansın diye, hesabını yapsın diye, kendi hesabını kendisi görsün. Kazanabilecek durumdan mıdır, yoksa kaybedecek bir halde midir? Bu büyük bir nimet, bu hesabı yapmak. Eğer ben huzura gitmeye hazır değilim, şunu da şöyle yapsaydım, bunu da böyle yapsaydım diyorsa, huzura hazır değil demektir. Bu durumda evet, hazırlanmak için gerekeni yapmak lazım, Kardeşimiz söylüyor, namaz kılmaya çalışıyorum, kılmak istiyorum diyor, kesinlikle namazını kılmalıdır, ibadetini yapmalıdır, Allah'a dönmelidir, Rabbim Allah'tır demelidir. Evet. Ya Rabbi sen benim Rabbimsin, ben de senin kulunum, aciz kulun, günahkar kulun, hatalı, kusurlu, bütünüyle sana muhtaç olan kulunu. Beni huzurunda mahcup etme, mahcup olmamak için Evet, ben çabamı gayretimi sarf ediyorum, sen bana yardım et ya Rabbi, demesi lazım ve bu çabayı, gayreti sarf etmelidir. Eğer biri kendini hesaba çekerken, Rabbim şimdi beni huzura alsa, ben hazır mıyım, değil miyim diye kendini hesaba çekse, hazır olmadığını görüyorsa bu durumda eksik var, bu durumda gerekeni yapması lazım. Yanlışlar yapıyorsa ondan dönmesi lazım, ondan kurtulması lazım. Bütün gücünü kullanıp, bana yardım et Ya Rabbi deyip Rabbinden yardım etmemesi gerekir ki yardım gelir. Allah ona yardım eder, yardımı mutlaka gelir ama yardımın gelebilmesi için duanın tam olması gerekir. Yani diliyle, gönlüyle, fiiliyle onu ortaya koyup, elinden geleni yapmaya çalışması lazım, ondan sonra yardım gelir. Elinden gelen bir şey varken yardım gelmez. Ne zaman elinden gelen her şeyi yaptı, evet peşinden yardım gelir. Evet. Efendim İstanbul'dan Ayça Sekman, ''Efendim uzun süredir ileri derecede görme bozukluğum var. Bana engel olduğu zaman çok üzülüyorum. Sizden dua bekliyorum. Aşk ve muhabbetle hayırlı akşamlar.'' demiş efendim. Allah razı olsun. Unutmamak gerekir ki Allah bize her bir kula nasıl muamele ederse etsin o mutlaka onun için hayırdır. Mutlaka onun için hayır olan, güzel olan odur. Kazanması için lazım olan odur. Bir de Allah herhangi bir nimeti vermediğinde veya verdiğinde onu aldığında bunun hamd etmesi lazım, gene şükretmesi lazım. Evet, görme bozukluğu olabilir ama tamamen görmeyi kaybetme tehlikesi de var. Bu herkes için böyledir. Her an herkes her şeyi kaybedebilir. Ayağını kaybedebilir, kolunu kaybedebilir, gözünü kaybedebilir, aklını kaybedebilir. Ama her ne varsa ona şükretmek gerekir. Olana şükretmek gerekir. Yoksa olmayana bakıp niye bu yok diye bunu sıkıntı yapmak, sorun yapmak doğru değildir. Ne demek lazım? Hamd olsun ki en azından görebiliyor, tamamen gidebilirdi. Hayatın bir bölümünü öyle yaşadık, başka bir bölümünü böyle bir imtihanla yaşarız. Buna üzülmek, bunu sıkıntı yapmak doğru değil. Evet, Hamd edip şükretmek lazım. Hamd edip şükredersek Allah nimetini arttırır. Evet, i̇nşallah kardeşimiz de öyle yapar. İnşallah Allah şifa da verir bir vesileyle. ikram eder onu. Ama sorun yapmak, sıkıntı yapmak doğru değil. Orana hamd edip şükretmemiz gerekir ki bu kadarını görebiliyorsak hamd ediyor ve şükrediyoruz inşallah. Evet. Efendim, Vedat Yavuz, Elif Gönül Yavuz hocamızın ellerinden öpüyoruz, onu çok seviyoruz. Ellerinden öpüyoruz demiş herhalde. Allah razı olsun. Kardeşlerimize selam olsun inşallah. Efendim. Serap, Elif Sakine Sultan, Yazgül, Yazgül Sezen. Maneviyatımın solmayan gülü, batmayan güneşi, önderi, rehberi Pir Muhammed Hüseyin Hazretlerine selam olsun. Aşk olsun, muhabbet olsun, sizi çok seviyoruz demiş efendim. Allah razı olsun, biz de kardeşlerimizi çok seviyoruz. İşin başı da sevmek, sonu da sevmektir. Yani yolun başı da aşk, sonu da aşktır. Aşkı bulanlara mübarek olsun diyoruz. Allah mübarek et. Allah tamamına erdirsin inşallah. Efendim İstanbul'dan Nurgül, Nurgül Demircioğlu kadınlar özel günlerinde Kur'an zikri okuyabilir mi? Evet. Kadınlar özel günlerinde Kur'an da okuyabilir, zikir de yapabilir. Hiçbir halımız ne zikretmeye ne de Kur'an'ı okumaya mani değildir. Allah tek bir şart koydu, Kur'an'ı okumamız için taşlanmış şeytandan Allah'a sığın dedi. Orada abdest şartı da yoktur. Evet, her halükarda Kur'an'ı okuyabilir, zikrini yapabilir. Yapmalıdır. Kur'an'ı okumak farz. Hiçbir şey o farza mani değildir. Allah'ın emri. Sürekli okunan, daima okunan, her anda okunan. Yoksa böyle biz fazla dindarlık yapıyoruz, abdestsiz dokunma, zikir yapma, ayet okuma Evet, demek kendi kendine din üretmektir. Derim ki biri ezbere okudu, ezbere okumakla Kur'an'ı okumak arasında ne fark vardır? Evet, Kur'an okunandır, o elimizde tuttuğumuz mushaftır, sahifelerdir. Allah'ın ayetlerinin yazılı olduğu sahifelerdir. O okununca Kur'an okulur, olur. Kur'an okunan demektir. Okunmadan o Kur'an değildir, o mushaftır. Onu el mushafi eline alır. Buna beraber okuyunca Kur'an oldu. Evet, okumaya hiçbir şey mani değildir. İster mushaftan okusun, ister ezbere okusun. İkisi arasında bir fark yoktur. Mesela insan şöyle anlamalıyız bir de. Diyelim ki ezberledik. Bir sure ezberledik. Fatiha'yı ezberlemişiz. O bizim gönlümüzde. O bizim hafızamızda kayıtlı. Ama her halde yaşıyoruz. Evet, yani kadınlar aybaşıda olur. Evet, herkesin başa halleri de olur. Ama o hafızada mevcut. Ona bir şey oluyor ona bir şey olmuyor. Allah Kur'an'ı indirmiş ki ona sarılalım, onunla Allah'a gidelim diye onunla arayı i iliğine çıkalım diyedir. Bir an onu unutacak olsak, onu bırakacak olsak, düşeriz. Onun için ona sarılmamız gerekir. Manasına sarılıyoruz. Okuduğumuza sarılıyoruz. Allah'ın zikrine sarılıyoruz. Ayaktayken, otururken, yan üzeri yatarken Allah'ı zikret dedi. Her anda zikretmen gerekir. Onun için zikre, Kur'an'ı okumaya, Herhangi bir şekilde hiçbir şey mani değildir. Evet. Efendim, bizdeciğimizde cuma günü ölenlere hesap soruluyor mu? Cuma günü ölenlere hesap soruluyor mu? Allah herkese hesap sorar. Hesap sormadığı hiç kimse yoktur. Peygamberler de buna dahildir. İşte cuma günü Ölsünler ister, pazar günü ölsünler arada bir fark yoktur. Kendi kendimize böyle manevi şeyler üretmek doğru değildir. Evet. Cuma Cuma günü Resulullah Efendimiz öyle buyurmuştu. Hesap yoktur demek değildir bu. Cuma günü geldiğinde Allah farklı bir muamelede bulunuyor o alemdekilere farklı bir muamelede bulunur. Cumanın hürmetine. Bu durumda ölen de, onlar nasıl muamele görüyorsa, o da öyle muamele görür. Yoksa hesap olmaz. Değil cuma günü, Kadir gecesi ölse de, herhangi bir değişiklik olmaz. Ama o gün bayram günü, farklı bir gün sadece. Sadece bu o gün için geçerlidir. Yoksa, Hesapta herhangi bir fark, herhangi bir değişiklik olmaz. Buna beraber günlerin de böyle birbirinden, hesap yönünden farkları yoktur. Eğer çok böyle önemli olsaydı, mutlaka peygamberlerin ya da sahabenin o günde vefat etmeleri gerekirdi. Evet, böyle bir şey yoktur, hesap vardır. Arada bir fark yoktur yani. Diğer günlerle aralar arasında bir fark yoktur. Efendim, bir izleyicimiz. Selamünaleyküm hocam. Zikir yaptığım zaman çok mutlu, huzurlu. Hatta aşka geliyorum, kalbim yerinden çıkacak gibi oluyor. Öyle ağlıyorum ki gözlerime ağırı giriyor. Bir anda o hal benden gidiyor. Ne yapmalıyım? Allah razı olsun. Sizi çok seviyoruz. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Demişim. Allah razı olsun. Herkes öyledir. Manevi hali her anda aynı seviyede tutmak hiç kimse için mümkün değildir. Yani namazdayken farklı bir haldayız, Zikirde farklı bir haldayız, Gece uyandığımızda Allah ile olduğumuzda farklı bir haldayız, Ama gündüz Farklı bir haldeyiz. Allah öyle buyurdu. Peygamberine buyurdu. Gündüz senin için bir meşgul, meşguliyet vardır. Yani başka şeylerle meşgul olunca farklı olur. Ama herkesin hali de farklıdır. O anda öyledir. Zikir bitince ya da namaz bitince farklı bir hali olacak. Mesele o değildir. Yani mesele sürekli o muhabbet halinde, aşk halinde, feryat halinde olmak değildir. Mesele gönlün o halde olmasıdır. Gönlün. Gönlün huzurda olmasıdır, Rabbinin huzurunda olduğunu unutmamasıdır. Rabbinin hesabını yapmasıdır. Yoksa böyle o muhabbetle coşması değil. Aynı zamanda iman deyince sadece onun muhabbet olarak anlamak yetmez. Onun bir de haşyet tarafı vardır, bir de edep tarafı vardır. Muhabbet, haşyet, edep aynıdır. İmandır yani. Hal değişir. Bunu böyle sorun gibi görmek ya da eksik ya da yanlış gibi görmek doğru değildir. Herkes öyledir. Evet. Efendim Ankara'dan bir izleyicimiz hacca gittik bir defa eşimle. Ben tekrar gitmek istiyorum. Eşim istemiyor. O istemediği için gidemiyoruz. Ben bir tanıdığımla birlikte gidebilir miyim? Evet. Bir tanıdığımızla beraber gidebiliriz. Eğer kadınlar yanında yakınları olmadan gitmeleri doğru değil dediyse Resulullah Efendimiz şartlar onu gerektirdiği içindir. Yolculuk uzun ve meşakkatli olduğu içindir. Kadın tek başına o yolculuğa dayanamaz. Katlanamadığı içindir. Ama şu andaki şartlar öyle değildir. Evet. Uçağa biner. 2-3 saat sonra orada iner. Oradan binince yine buradadır yolculuğun böyle bir meşakkat hali yoktur. Onun için bir de kafile halinde gidiliyor zaten. Hepsi birbirine yardım ediyor. Kafilenin ayrıca evet hocaları vardır, imamları vardır. Yardımcı oluyorlar zaten. Yani herhangi bir sorun sıkıntı yaşamadan gidilebildiği için bu durumda mahreminin yanında olması gerekmiyor. Birileriyle, arkadaşlarıyla elbette ki gidebilir. Evet. Efendim Şanlıurfa'dan Emine Kaygısız hocamıza teşekkür etmek istiyorum. Yaklaşık bir yıldır dinliyorum. Kendisini 10 yıllık duam, kendisini on, e, bir yıldır dinliyorum. 10 yıllık duam var. Onun sayesinde kabul oldu. Allah ondan razı olsun. Onu başımızdan eksik etmesin Rabbimiz. Allah razı olsun. Allah bütün dualarımızı kabul etsin. Dua edenlerin duasına Allah icabet etsin inşallah. Dua O'nun duası, duayı O yapmış, Allah duayı O'ndan kabul etmiş, evet. buna hamd edip şükretmek lazım, hamd olsun. Efendim, bir izleyicimiz, Selamünaleyküm hocam, abdest sıkıntısı olan kişi namazı nasıl olur, namazı kabul olur mu? Bize dua hocam namazı kabul edecek olan Allah'tır. Allah gurunu bilir. Eğer abdest sıkıntısı varsa onun mazereti var. Rabbimizi tanımamız gerekir. O Rahman ve Rahim'dir. Kurundan kulluk istiyor. Su bulamayınca temim yap. Namazını kıl dedi değil mi öyle? Teğemim yap. Alabildiği kadarıyla ne kadar alabiliyorsa o kadar alır mazereti var zaten, sıkıntı var. Buna beraber abdesti aldıktan sonra da sıkıntısı olabilir. Mutlaka o mazeretinden dolayı o sıkıntıdan sorumlu değildir. Kur'un gönlünün rahat olması gerekir. Allah kur'unu huzura davet ediyor, miraca davet ediyor. Kurum gel harını bana arz et. Ben senin abdinim de. Ben seni istiyorum de. Beni sirat-i müstakime hidayet etti. Kendisine nimet verdiğin kullarla evet beraber olmayı bana ihsan et, ikram et. O sirat-i müstakimde onlarla beraber sana gelmeyi evet, nasip et. Bu konuda, bu yolda bana yardım et demeni istiyor. Kendisiyle olmanı, kendisiyle sohbetini yapmanı, halini, derdini arz etmeni istiyor. Evet Abdeste takılmak doğru değil, zahiri tarafa takılmak doğru değil. Ne kadar yapabiliyorsak o kadardır. Ama namazın içinin dolu olması gerekir. Miraç olması gerekir. Kulun Allah ile beraber olması gerekir. O yakınlığı tatması gerekir. Böyle olunca namaz oldu, Miraj oldu. Namazda bir an bile olsa, kul kendini Rabbinin huzurunda tadarsa, o hali yaşarsa, beni yaratan Rabbimin huzurundayım derse, namaz miraç olmuştur. Kalan bölümü de Allah o anın hatırına onu kabul eder. Namazı, evet namaz olmuştur. Onun için abdeste ya da zahiri tarafa takılmak doğru değildir. Yapılması gerektiği kadarıyla, elimizden geldiği kadarıyla yapmaya çalışıyoruz. Ama için namazın içini doldurmaya çalışmamız gerekir. Eğer namazın içi boşsa bize fayda vermemiştir. Öyle buyurdu Resulullah Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam. İnsanlardan öylesi var ki namaz kılar, sadece ona yorgunluk kâr kalır, oruç tutar, sadece ona açlık kâr kalır. Öylesi var ki kıyamet günü kıldıkları namaz yüzlerine bir paşavra gibi fırlatılır. İşte kıldığı namaz budur. Nedir bu namaz? Takridi namaz, içi boş namaz. Evet, namazın içini, ibadetlerin içini doldurmamız gerekir. Neyle? İmanla. İbadetler bize iman kazandırır. İmanı kemale erdirmek içindir ibadetler. Allah'ın sevgisini bize kazandırması gerekir. Bu sevgiyi kazanabilmek için de o yakınlığı tatman gerekir. Birebir Allah ile muhatap olman gerekir. Rabbinle beraber olman gerekir. Kulluğunu, halini, arziyetini ona arz etmen gerekir. Ondan af dilemen, mağfiret dilemen, rahmet dilemen, aşk, muhabbet dilemen gerekir. Evet. Efendim, Gebze'den Veysel, selamünaleyküm hocam. Ailecek sizi izliyoruz. Sadece, sadece dua istiyorum. Yolda yürümek için. Çok tatlısınız. Allah sonsuz, razı olsun sizden ve kardeşlerimden demiş efendim. Evet. Yolda yürümek için. Zaten böyle eğer burada anlatıyorsak, konuşuyorsak, davet ediyorsak yolda yürüyün demiyoruz. Beraber yürüyelim diyoruz. Beraber yürüyelim. Hadis-i ı Müstakim'de yürüyün demek başka bir şeydir. Buyurun beraber yürüyelim demek başka bir şeydir. Herkes yürüyün diyebilir. Yürüme Sırat-ı müstakim yolunu gösterebilir. Her alim bunu yapar, yapmaya çalışır kendine göre. Ama Mürcid-i Kamil öyle söylemez. Buyurun beraber yürüyelim. Evet, yolu beraber yürüyelim. Beraber Allah'a firar edelim. Beraber cennete koşalım. Beraber Rabbimizi anlayalım, tanıyalım, sevelim, aşık olalım. Beraber gönlümüzü cennete çevirelim deyip evet kendisiyle beraber olanları beraber yürütür. İnşallah beraber yürüyeceğiz, beraber koşacağız. Evet. Efendim Ankara'dan Oğuzhan Yaman dinden haberi olmayan insanların ahiretteki durumu nedir diye sormuş efendim. Dinden haberi olmayanların dinden haberi olmayan hiç kimse olmaz. Neden? Bir sebebi var. Allah insanı kendisine abdolsun diye yaratmış. Hem abdolsun diye yaratmış olsun, hem ona abdolmayı öğretmesin. Bir şekilde, bir vesileyle abdolmayı ona öğretmesin. Ona bu daveti ulaştırmasın. Böyle bir şey söz konusu değildir. Hiç kimse için. Öyle buyurdu Allah ait i kerimede, Resul göndermediğimiz kavme azap etmeyiz dedi. Eğer din ulaşmamışsa, herhangi bir şekilde bu durumda Allah'ın azap etmemiz mümkün değil dedi. Azap etmeyiz dedi. Ne demektir bu? Mutlaka ulaşır. Az ulaşır, çok ulaşır. Eksik ulaşır. Bir şekilde ulaşır. Çünkü peygamber, Resul göndermediği kavme azap etmez. Bir şekilde birileriyle ulaştırmıştır onu. Ama dinlemediyse, anlamak istemediyse, ulaşmamış gibi kendi kendine öyle muamele eder. Ya da onu kendine mazeret gösterebilir anlamadım mazereti. Ama Allah bir şekilde ulaştırır. Ne kadar uğraştıysa o kadar sorumludur. Ulaşırken bir de doğru ulaşması gerekir. Düşmanlardan değil. Gerçekten doğru ulaşmış olması gerekir. Ulaşanlar gereğini yapıyor mu? Gereğini yapmıyor. Ulaşmamış gibi, gibi yapıyor zaten. Anlamamış gibi yapıyor. Nasıl yapıyor onu? Namazını kıl, orucunu tut. Paran olursa zekat da ver. Varsa paran olursa haca da gidersin. Tamamdır. Ama Allah öyle söylemedi. Bunlara da din ulaşmamış. Ama ulaşınca kabul ediyor mu? Kabul etmiyor. Bu işine geliyor, bunu böyle kabul ediyor. Ama Allah ayeti kerimede Allah müminlerden cennet karşılığında mallarını ve canlarını satın almıştır dedi. Malını, canını vereceksin, cenneti satın alacaksın Allah'tan. Sadece bunu vermen yetmiyor. Memin dedi, önce iman edeceksin, Allah'ı seveceksin, Allah'ı sevdiğin için. Allah benim için ahireti tercih etmiştir. Dolayısıyla ben de ahireti, cenneti tercih ediyorum deyip, her şeyini kurban etmeye hazır olmadıkça, razı olmadıkça cenneti alamazsın dedi. Allah cenneti böyle satıyor. Ama öteki kendine din üretiyor. İşte bunları yaparsan cennete gidersin diyor. Gerçek din ona ulaşınca bakıyorsun, Mazeret üretiyor. Bak yine kabul etmedi. Kabul etmiyor, edemiyor. İşine gelmiyor. Öteki de öyledir. Herkes bu namaz kılmayı, oruç tutmayı, hacca gitmeyi, zekat vermeyi kabul edip cennete gitmeyi kabul etmiş ya, o da onlarla beraber kabul ediyor. Topluma uymuş oluyor. Çokunluğa uymuş oluyor yani. Evet. İslam gittiği halde kendi etrafındakilere uyanlar İslam'ı kabul etmiyor. Allah'ın vahyini kabul etmiyor. Evet. Mutlaka ulaşır. Allah ulaştırır. Ama ulaşmadıysa, gerçekten ulaşmadıysa bu durumda Allah onlara azap etmez dedi. Ama ulaşmaması mümkün değil. Çünkü Allah onu kul olsun, abdolsun, Hazreti insan olsun diye yaratmıştır mutlaka bir şekilde ona ulaştırır. Tevhidi ulaştırır. Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece diyelim ki bu ulaştı, bunu kabul ettiyse onun sorumluluğu o kadardır. Ne kadar ulaştıysa sorumluluğu da o kadardır. Evet. Efendim cezali taştan deriye olunca nefes paralelince kafes Ta kesilince bu ses çağırırım ya hak, ya mevcud, ya ma'bud, ya vedud. Sizi seviyoruz pirimiz. Sorum şu, gizli zikir hikmeti ve faydası nedir? Allah şahit sizi seviyoruz, dualarınızı eksik etmeyin demiş evet. efendim. İster kul gizli zikir yapsın, ister açıktan zikir yapsın. Zikir Allah'ın emri. Kul istese de istemese de bazen açık, bazen de gizli Allah'ı zikreder. Zikir satıcı Allah Allah demek değildir. Zikir, Allah'ı unutmamaktır. Hatırında tutmaktır. Unutunca hatırlamaktır. Allah ile beraber olduğunu evet, bilmektir. Bunu tatmaktır. Bunu yaşamaktır. Hayatı yaşarken Allah'ın hesabını yapmaktır. Allah nasıl emretmiş, nasıl seviyor öyle yapmaya çalışmaktır. Kul böyle olunca her anda zikirdedir ve bu gizli zikir. Herhangi bir şey söylemesi gerekmiyor burada. Gönlüyle, içiyle, sırrıyla, bütün kalbiyle zikrediyor o anda. Rabbinin zikrini ciddiye almış, Rabbini diye almış. Diğer zikir, Allah Allah deyip zikretmek ya da herhangi bir esmayı Allah'ın isimlerinden birini zikretmek bunun içindir. Hayatı böyle yaşamak içindir. Huzurda olduğunu unutmamak içindir. Her şeyini, canını Allah yolunda kurban edebilmek içindir. Allah'ın sevdiği gibi, Resulunun yaptığı gibi yapabilmek içindir. Evet. Efendim Gaziantep'ten Gamze, selamünaleyküm hocam. Birini çok seviyorum, aklımdan hiç çıkmıyor. Ne yapmalıyım? Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Evet. İnsan birini sevince elbette ki aklından çıkmaz. Ama sevgiyi, aşkı daha önce anlatmıştım. Allah'ın bir muradığı var. Allah koruna neyi yaşatırsa yaşatsın mutlaka orada Allah'ın bir muradığı var. Herkes hayatı yaşarken mutlaka sever. Az sever, çok sever, delice sever. Allah bunu ona yaşatıyor, bunu ona tattırıyor. Kur'un oradan neyi anlaması gerekir? Allah ona bir ölçü veriyor. Sevme ölçüsü, iman ölçüsüdür bu. Onun için iman sevmektir. Bir kur, ben Allah'a iman ettim, Allah'ı seviyorum dediğinde, daha önce tattığı o sevgiden dolayı sevmenin ne olduğunu biliyor. Sevince, nasıl sevdiğini düşündüğünü, nasıl onun hesabını yaptığını, nasıl onun sevgisini, rızasını istediğini, Biliyor. Sevmiş, kendi üzerinden, gönlünden biliyor. Ben Allah'a iman ettim deyince de, Allah'a karşı aynı sevgiyi hissediyor mu? Aynı duyguları hissediyor mu? Gerekeni yapabiliyor mu? Nasıl ki sevdiğiyle görüşeceği zaman kendini düzeltiyor, üstünü başını düzeltiyorsa ben Allah'a iman etmişim dediğinde kendi gönlünü de öyle temizleyip düzeltiyor mu? Anlasın diyedir. Evet, söyledim. Sevmek mübarek bir şeydir. Kutsal bir şeydir. Bütün varlığın yaratılış sebebidir. Dolayısıyla sevgi, sevginin kıymetini bilmek lazım. Birini seviyorsak, Elimizden geleni yapmamız gerekir. Ama ile de her sevdiğiniz sizin olacak diye Allah size bir vaadde bulunmamış dedi. Bu bir imtihan. Önce sevmeyi, sevgiyi böyle anlamak gerekir. Sonra sevdiğimizi elbette ki istiyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Şartlar, imkanlar neye el veriyorsa gerekeni yapmaya da çalışıyoruz. Ama sevmek güzel şey. Her şey kıymetini, değerini sevgiden alır. Ne kadar seviyorsak birini bizim için o kadar kıymetlidir. Bir şeyi ne kadar seviyorsak bizim için o kadar değerlidir. Sevmiyorsak hiçbir değeri yok, hiçbir kıymeti de yok. Aynı şey iman için geçerlidir. Öyle buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam sahabeye size Allah katındaki yerinizi haber vereyim mi? Sahabe evet Ya Allah deyince ne buyurdu? Kendi gönlünüze bakın. Allah sizin gönlünüzde neredeyse siz de Allah katında oradasınız. Bakacağız gönlümüze Rabbimiz gönlümüzün neresinde? En önde mi? Her şeyin önünde üzerinde mi? Her şeyi O'na kurban edebilecek bir sevgimiz, bir imanımız var mıdır? Yoksa evet. oturup ağlamamız lazım. Neden böyle? Nasıl böyle yapmışım? Nasıl bir şeyleri, birilerini Allah'ı sever gibi sevmiş, Allah'ın önüne koymuşum dememiz gerekir. Evet, Sevgi her neye olursa olsun mutlaka o sevgi Allah'a gitmelidir bu eşimiz içinde geçerlidir, çocuğumuz içinde geçerlidir. Yani severken eşini, onu Allah'tan bir nimet olarak görmek gerekir. Çocuğunu aynı şekilde bir nimet, bir ikram olarak görmemiz gerekir. Her şey için bu böyledir. Severken mutlaka Allah ile beraber Allah için, Allah'tan dolayı sevmemiz gerekir ki bütün sevgilerimiz Allah'a gitsin. Gönlümüzde Allah'tan başka bir şey kalmasın. Nefsani olmasın. Evet, Nefsaniyken, nefsani bir şeyi sevsek bile onun evet, şükre, hamde, vesile olması gerekir. O nimetten dolayı, nimeti Allah'tan bilip o nimetten dolayı Allah'a şükretmek gerekir ki o sevgi de Allah'a gitsin. Şükür olarak gitsin. Evet, sevgiyi doğru anlamak lazım, iyi anlamak lazım. Sevgiyi anlamadıkça, hiç kimse, ne kendini anlar, ne varlığı anlar, ne de Rabbini tanır, anlar. Allah ismi sadece aşk demek, muhabbet demek, sevmek demek, sevilen demek, akli kaybedercesine sevilen demek. Allah ismi, zat ismidir, bütün isimler Allah isminden tecelli ediyor. Dolayısıyla, bütün isimler aslında aşk demek, muhabbet demek. Allah o isimlerle hangi kula muhab muamere ederse etsin, onun arkasında, onun sebebi aşk ve muhabbettir. Allah isminin tecellisidir. Yani Allah bir kula rahmet ediyor. Bu durumda o rahmet sevgisinden tecelli ediyor. Bir kulü aff ediyor. Aynı şekilde sevdiği için af ediyor, ikram ediyor. Sevdiği için ikram ediyor. Varlıkta tutuyor. Evet, sevdiği için varlıkta tutuyor. Bütün isimler Allah isminden tecelli ediyor böyle. Ve el esma husna deyince, Allah deyince evet, sadece sever, sevilmeye layık olan, sevgisi evet, anlaşılamayan, bir beşerin anlamayacak şekilde sever. Mesela bir kul görüyorsun, küfürde, hatta küfür ediyor. Allah'a köfür ediyor, peygambere köfür ediyor ama Allah onu varlıkta tutuyor, diri tutuyor, rızkını da veriyor, ikramda bulunuyor, kazansın diye evet, imtihana tabi tutuyor, kazansın diye ona muamelede bulunuyor. Bir beşerin aklı bunu almaz. Bir gün değil, beş gün değil, bir sene, beş sene değildir. O bu haldedir ve Allah ona böyle bir muamelede bulunuyor. Hadi bu sevgiyi nasıl anlayacak akıl? Aklı bunu anlayamaz bunu idrak edemez. Ama Allah birine öğretirse o da öyle olur. Resulullah Efendimiz öyleydi. Peygamberler öyleydi. Taşlandığı halde öldürmeye gelen evet, müşrikler karşısında bile ne dedi? Onlar bilmiyor ya Rabbi dedi. Sen onları affet dedi mafferet et dedi. Hidayet ver dedi. Onlar bilmiyor. Bilmiyor. Seni, beni bilmiyor. Allah sevgiyi öğretmiş. Sevmeyi öğretmiş. Sevmeyi bilmeyen, öğrenmeyen, anlamayan, sevmeyen mümin olamaz. Sadece imani taklidedir. Son nefeste o imani kaybeder. İman yok çünkü. Evet. Efendim, Konya'dan Kamile Üçler, Selamun Aleyküm Efendim. Aklımızın kaçta kaçını kullanıyoruz? Geliştirmek için ne yapmalıyız? Saygılarımla. Evet. Aklımızın kaçta kaçını kullanıyoruz? Yaklaşık Aklımızın yüzde yirmisini kullanıyoruz. bazıları bir iki dese de öyle değildir. Aklımızın yüzde yirmisi doğal olarak kullanılıyor. Bunu tespit eden herhangi bir cihaz yoktur. Öyle bir şey olmaz yani. Ama yüzde yirmisi kullanılıyor. Her kul yüzde yirmiyi kullanır. Sonra o artar. Neden yüzde yirmisi kullanıma dahildir? Öteki neden böyle yedekte duruyor? Bir sebebi vardır. O da kullanıma dahil olsun diye. Ne zaman kullanıma dahil olur? Yeni bir şey öğrenince. <gülüyor> Yeni bir şey öğrendiğimizde kullanılmayan bölüm de dahil olur ona. Allah neden kitabına Kur'an dedi, okunan dedi. Okunan, tekrar tekrar okunan. Her okuduğumuzda o kullanılmayan bölümün bir bölümü kullanıma dahil olur. Bir ilim hasıl olur orada. Aynı şekilde Allah'ı zikredince, ayaktayken otururken yan üzeri zikredin buyurdu ya, zikredince, yani yarım saat zikretse en az 10 kitaplık bilgi, Allah o gönüle indiriyor. Dolayısıyla o kullanılmayan bölüm, bölümdeki hücreler devreye giriyor. Zikirle. Sadece dirile değil yalnız. Gönlün dahil olduğu bir zikir, hafızanın, aklın da dahil olduğu, tefekkürün dahil olduğu bir zikirdir bu. Böyle olunca çalışmaya devam eder. Allah'ın ayetleri üzerinde tefekkür edince imanları artar buyuruyor ya. Onlar Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlarını artırırlar. <gülüyor> aşk, muhabbet artınca o çalışmaya devam eder. Yani çalışmayan bölüm çalışmaya dahil olur. Parça parça, bölüm bölüm. Eğer Allah ayetler üzerinde tefekküre davet ettiyse hem afakta hem enfüste yerlerin, göklerin evet, her şeyin yaratılışına bakıp tefekküre davet ettiyse akli kullanan tefekkür eden, o çalışmayan bölümü de çalıştırmış olur ki, çünkü Allah insanı kendisine kul cool olsun, ayetlerini okusun, şahit olsun, kudretini şahit olsun, ayetlerine şahit olsun diye yaratmış. Evet, bir bölümü zaten zahiri olarak, işlerin nasıl yapılması gerektiği içindir, dünya içindir, ama öteki kalan bölümü ahiret içindir, ebedi hayat içindir, hazreti insan olmak içindir, bütün varlıkından Allah'ın ayetlerini okuyup marifetullah'a sahip olmak içindir. Bir mürşid-i kamilin, bir peygamberin o, aklı yüzde yüz çalışır. Beyni yüzde yüzdür. Yani herkes yüzde yirmi çalıştırırken, on iki yüzde yüzdür. Bu ikramı Allah ona yapmıştır. Önünü açmış ve onu öyle yapmıştır. Aynı şekilde bir velinin ki farklıdır, bir mücidi ki amelin ki farklıdır. Evet, ne kadar kamilse, aynı şekilde o da o kadar çalışır. O kadar beynini çalıştırmış olur. Çalıştırmayan da işi şeytana bırakır. O da şeytanın verdiği yöntem çalışır. Boş olan bölümü, şeytanın verdiği vesileyle doldurur. Evet. Efendim, biz decimiz Selamünaleyküm. Ben nereye dönsem, nereye baksam Efendimi görüyorum. Efendim bu soruyu sormuştuk, özür dileriz. Efendim Antep'ten Merve hocamızdan müşküliyetimiz için dua istiyoruz demiş efendim. Ne müşkületimiz varsa Allah yardım etsin. müşkülimiz hal olsun inşallah. Allah'a güvenip tevekkül edersek Allah gerekeni yapar. Evet, Tevkkül etmek demek, işi ona bırakmak demektir. Ona güvenip ona bırakmak demektir. Elimizden geleni yapıyoruz. Gerisini ona bırakıyoruz. Bırakıp eminiz. Emin olmamız gerekir. Evet. Allah gerekeni yapar inşallah. Efendim Manisa'dan Mehmet Yorum. Şafi'yim. gitim camideki imam da Şafi. Cuma namazı kıldırdığı zaman tekrar öğle namazı kıldırıyor. Bunun hükmü nedir? Hangi mezhep olursa olsun fark etmez. Bir vakitte iki farz olmaz. Aynı ibadetin iki farzi olmaz yani. Ya cuma namazı kılarız ya öğle namazı kılarız. Cuma namazı kıldık peşinden öğle namazını kıldıksa benim cumam kabul olmamış demiş oluyoruz ki şekle, şüpheyle kılınmış bir namaz olur. Şüpheyle ibadet olmaz dedi Resulullah Efendimiz. Yani bu namazım geçerlidir deyip kılman lazım ki o geçerli olmuş olsun. Peşinden öğle namazını kıldığında yani cumayı iptal etmiş olur, cumayı kılmamış olursun. Şartlar yerindedir, bunu böyle yapanlar, eğer yaşadığımız memleket, bulunduğumuz yer, Darul Harb, yani savaş yeri ise, orada savaş varsa, müminlerle savaş varsa, bu durumda orada cuma kılınmaz demişlerdir. Eğer bir yerde namaza izin veriliyorsa, orası darul harb değildir. Orada namaz kılınıyor. Ayete göre nasıl anlamamız gerekir? Allah öyle buyurdu ayet-i kerimede. Cuma günü. Allah'ın zikrine çağrıldığınızda alışverişi bırakın, Allah'ın zikrine koşun. Yani bütün çabanızı, gayretinizi sarf edip, evet. Allah'ın zikrine gidin, koşun çağrıldığınızda demek ne zaman ne demektir? Ezan okunduğunda, ezan okunuyorsa bu durumda orası darül Harb değildir. Orası orada cuma namazı kılınır demektir. Eğer ezan okunmuyorsa, ezan okunmasına müsaade edilmiyorsa, evet bu durumda orası o doğru idi. Ama bu memlekette öyle bir şey söz konusu değil. Mesela başka memleketlerde ezana mani olmaya çalışıyorlar. İkisi birbirinden farklıdır. Evet. Efendim Nur Hayat Kızı Meryem. Hocam Mahmud Efendi tarikatındayım ama derslerimi yapamıyorum. Maddi ve manevi sıkıntı içindeyim. Allah razı için dua eder misiniz? Allah size razı olsun. Bizi aydınlatıyorsunuz. Aradı olsun. Allah bütün sıkıntılarımızı gidersin inşallah. Her ne olursa olsun, bize düşen Rabbimize güvenmektir. Hayati bir imtihan olarak kabul edip imtihanı kazanmaya çalışmaktır. İnşallah Allah sıkıntılarımızı giderir, gönlümüzü genişletir inşallah. Allah kardeşimden razı olsun. Efendim programın sona gelmişiz. İzniniz olursa efendim bir mesajla Efendim Tekirdağ'dan Nurhan Ayşal. Ay nurunu senden alır ey güzeller güzeli, o cemalin aklımı benden alır ey güzeller güzeli. Evet diledim, istedim Rahman'a kul olmayı ama lakin bilemedim, hesap edemedim divane olmayı. Mer kul olmak namaz, oruç, hac değilmiş, imanı tatmak gerek tatmak, aşka aşkla aşkta kendinden geçmek imiş. Aşkın sahibi Allah'ım düşürdün gönlüme közünü, yak kül eyle hem gönlümü hem özümü, şikayet etmem billah seviyorum derdimi. Sana ayandır her halim, bazen bilemem başımı hangi taşlara vuram, yerden topraklar alıp yüzüme gözüme çalam, bağrım çatlayana kadar bağıram çağıram. Hamdü sena sana Allah'ım, lakin ayrılık, lakin hasretlik elinden bu can. Sana ait iken nasıl etmem hüsnü zan. can verecek kadar sevmek ne güzel canı uçuran canın. Evet. Bütün mesele Allah'ın huzuruna giderken kazanmış olarak gitmek. Onu kazanmış olarak gitmek. Rızasını, sevgisini Kazanmış olarak gitmek. Eğer birinin rızasını kazandınsa, sevgisini kazandınsa, onu kazandım demektir. Kaybettinse rızasını, sevgisini, onu da kaybetmişsin demektir. Ve Allah buna iman diyor. Herkes kendi hayatına baktığında aslında eğer Rabbini tanıyorsa, biliyorsa, Allah'ın kendisine kendisini tanıttığı gibi tanıyorsa sadece göreceği şey bütün hayatı boyunca hayatının her anında sadece Allah'ın onu sevdiğini ona seni seviyorum dediğini ve muameleyi öyle yaptığını görür ve anlar. Bunu net anlar ama Allah perdeyi açınca zaten bunu görecek ve anlayacak söyledikleri söyleyecekleri tek bir kelime kalır kıyamet günü ne buyurdu Allah'a ait de, evet biz kendimize zulmettik diyecekler. Kendimizi karanlıkta bıraktık. Hakikati görmezden geldik. Rabbimizin muamelesini, Rabbimizi görmezden geldik. Yoksaydık karanlığa gömüldük. Rabbimizin davet ettiği nura koşmadık. Şeytanın davet ettiği karanlığa Koştuk, şeytanın peşinden gittik. Rabbimizi anlamaya, tanımaya çalışmadık. Eğer anlasaydı, tanısaydı ne olurdu? Aşık olurdu. Allah her anda ona seni seviyorum deyip muamelede vuruluyor. Hazreti insan olsun diye. Kamil insan olsun diye. Allah'a ayna olsun diye. Bu şerefi taşısın diye. Onun için Allah ne buyurdu ayet-i kerimede? Allah size şerefinizi indirmiştir. Bu Kur'an sizin için şereftir. Bunu indirmekle size şerefinizi bahşediyor Allah. Mese düşen ona sarılmaktır. Rabbimizin vahyine, kelamına sarılmaktır. O ne dediyse onu anlamaya çalışıp gerekeni yapmaktır. Yoksa kendimizi Kur'an'dan ayırınca, Kur'an'dan uzaklaşınca Allah'tan uzaklaşmış oluyoruz. Allah'a karşı Evet, samiyetten ciddiyetten, kulluktan uzaklaşmış oluyoruz. Her anda Rabbim ne der, nasıl emreder, nasıl sever deyip, öyle. Hayatı yaşamaya çalışmamız gerekir ki, din demek hayat demektir. Kim nasıl yaşıyorsa, dini de odur. Eğer hayatı yaşarken Allah'a teslim olmuyorsa, Allah'a sevdiği için teslim olmuyorsa, ben senin abdinim, seni seviyorum, emrindeyim. Allahümellebek diyemiyorsa, işittik ve itaat ettik diyemiyorsa, sen neyi emrettiysen benim için o güzeldir, o hayridir, o bana kazandırır diyemiyorsa, o Rabbini anlamamış, tanımamış, onun için iman edememiş, sevememiş, aşık olamamış. Evet, aşık aynı zamanda sevdiğinden başka Gözü bir şeyi görmeyen demektir. Ondan başka bir şey düşünemeyen, zikredemeyen demektir. Ondan başka bir şeyi övemeyen, hamd edemeyen, şükredemeyen demektir. Evet, aşık sadece aklıyla bakmaz. Gönlüyle bakar, gönlüyle. İmanıyla, aşkıyla bakar ve öyle hareket eder. Onun içindir, canlı kurban ediyor. Allah'a verdiği sözü yerine getirirken gözünü kırpmadan canlı kurban ediyor. Her şeyini kurban ettiği gibi bir de canını kurban edebiliyor. Bunu ancak insana aşk yaptırabilir. Ama aşk yoksa insan ölüdür. Kendisi ölü olduğu için her şeyi de ölü gibi görür. Allah bizi dirilerden Allah'ım hey ve kayyum ismiyle diri olup diri olanlardan eylesin inşallah. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, aşkı, muhabbeti, güzelliği, iman bütün kardeşlerimizin gönlüne olsun, üzerine olsun, bütün müminlerin, Müslümanların üzerine, gönüllerine olsun inşallah. Kardeşlerimize muhabbetlerimizi artır ben çok teşekkür ederiz. Sevgili izleyenlerimiz sorularınızı sorabildiğimiz kadar sorduk. Bazı soruları birleştirmek zorunda kaldık. İnşallah bir sonraki hafta sormaya devam edeceğiz. Buluşunca kadar hoşça kalın, esen kalın. Bizi yaratan Rabbimize ameliyat olun efendim.